Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sinirlenmek, öfkelenmek. İnsanda tabidir, fıtridir. allah Teala'nın bizden söz aldığı gün bu bizde vardı. Babamız Adem'de vardı. Dolayısıyla bizde de var. Dedemde de vardı, nenemde de vardı, bende de var, torunlarımda da var. Olacak, hiç çaresi yok. Burada büyük olmak, yaşlı olmak, kadın olmak, erkek olmak, genç olmak, çocuk olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Çocuk da sinirleniyor, öfkeleniyor. İki yaşında çocuk öfkeleniyor. Sinirinden oyuncağını annesinin üstüne atıyor. Çocuk Üç aylıkken de, dört aylıkken de sinirleniyor. Plastik emziğini ısırmaya çalışıyor. Allah'tan dişi yok, delemiyor onu. Ama kendi çapında bir siniri var. Veya yaşlı başlı insan, onunki de kendi çapında. Çocuk sonuçları düşünemiyor. Yüz yaşında bir ihtiyar da sonuçlarını düşünemeden sinirleniyor. Fıtri olarak yapımızda var bu. Bunu biz inkar edemeyiz. Bir şeyi istisna edebiliriz ama nasıl bazı insanlar mesela tansiyon işte 7 ile 14 arası olsun diyor doktorlar, bazı insanlarda 10 ile 25 arası oluyor. Onu hemen hastaneye yatırıyorlar. İlaç verip eve göndermiyorlar. Serum takıyorlar. İşte uyutuyorlar, idrara sevk ediyorlar. Aman idrarla beraber tuzlu maddeler gitsin vücudundan diye. Yani o acil bir durum çünkü. Sinirde de Allah-u Teala'nın işte böyle belli hastalıklar verdiği gibi sinirde de hastalık olabilir. Bu 3 yaşında çocukta. Hadi büyük adam işten atıldığı için vesaire bir sebeple sinirleniyor. Onu hastalandı diyelim. Kalp krizi geçirdi sinirden. 3 e yaşında çocuk Niye annesini boğmaya çalışıyor? E hasta olduğu zaman bu kaç? on binde 1 olur veya 50 binde 1 olur. İstatistiğini bilmiyoruz bunun ama yani sinirleri artık kontrol edilemez, tedavi edilemez durumda olur. Ne gibi? Kalbi delik çocuk doğmuyor mu? Kalp kapakçığı olmayan çocuk doğmuyor mu? E doğuyor. Bu yaşamaz ama bir küveze alalım diyor doktorlar. E sinirdi de böyle. Yani bazı insanlar Normalin dışında sinirlenebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normalin mesela günün 20 saatinde sinirlenmeyen birisi uyurken sinirlenmeyen birisi bunun hastası değildir. Bu düzelebilir. Burada bir hadisi şerifi büyük bir mucize ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlılığımızı heyecanımızı ve Ondan öğrenme, ondan enerji alma e, arzumuzu yenileyecek bir nokta olarak hatırlamakta fayda var. Sahabinin biri geliyor, ''Ya Resulallah bana çok güzel bir nasihat yap, andan sonra geçsin bana o.'' Yani bana öyle bir nasihat söyle ki, hem uzun olmasın, hem de hiçbir şey sormama gerek kalmasın. Derli toplu beni kurtar Ya Resulallah diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona la تغضب kızma buyuruyor. Kızma öfkelenme, sinirlenme hangi kelimeyle anlıyorsak gazap kelimesinin Türkçe karşılığı öfke, sinir kızma gibi anlamlara geliyor. La تغضب, kızma diyor. Adam diyor ki bana nasihat et ya Resulallah, dedim sana diyor. Kızma be adam diyor. Ya Resulallah ben sana nasihat et dedim diyor. Kızma diyor. İlk mucize ne burada? Tam adamına oturtmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü. Tam adamına oturtmuş. Neden? E madem peygambere güveniyorsun aleyhissalatü vesselam. Tek söz söyle yeter diyorsun. E söyle çek gitsene. Niye bir daha soruyorsun? Demek ki tam yerine oturmuş bu söz. İkinci olarak... Bir inceleme yapalım. Diyelim ki bu zat'a bunu söyledi. Yani gerek de yoktu bunu açmasına, yani gerek yoktu manasında. Başka birisine bir kere söylesi yetecekti diyelim. Ama biz diyoruz ki kızmak, öfkelenmek insanda fıtridir diyoruz. Yaratılışımızda var diyoruz. Dolayısıyla ağlama denemez gibi çocuğa ayağı gıdıklanana niye gülüyorsun denemez ki Yaratılışımız da var Niye acıktın denir mi bir insana? Niye uyudun denir mi bir insana? Yaratılışımız da var Tabi halimiz bu Rabbimiz bizden Elestubi rabbikum diye söz aldığında Bu vardı Bunu allah Teala bünyemize koymuştu o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haşa daha iyisi söylenecek bir söz varken bir söz söyleyebilir mi? Hayır söylemez. Asla. İmanımız söylemez dedirtiyor bize. E söyledi. İnsan yaratılışında kızmak, sinirlenmek var. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adama kızma dedi. Adama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Kızma derken sinirinin gereğini yapma dedi ona gebert bunu diyor ya sana sinirin gebertme çak şuna bir tokat diyor ya çakma çünkü siniri veren Allah bünyen gereği bu sende olması lazım sinirini ne kadar uygulamaya koyacaksın onu bekleyen de Allah Yüzde yüz neye benziyor bu? Yirmi yaşında bir delikanlı. Çakı gibi, güçlü. Bu delikanlıya. Niye şehvetleniyorsun sen? Ne biçim Müslümansın be? Bir de Üsame olacaksın. denir mi? E Allah böyle yarattı ne diyeyim ben? Kadını kızı yok bunun erkeği yok. Ne diyor ama Allah? Allah zinaya götürecek şeylerden uzak duracaksın. E sen verdin bana bu şehveti dediği zaman kul diyecek olsa işte uzak durup durmayacağını görmek için verdim. Buyuruyor ya Allah. Çünkü sen köpek değilsin kemiği görünce koşamazsın. Kemiği göreceksin koşmayacaksın. Çünkü sen insansın. Çünkü sen Müslümanım dedi. Kızma derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızacaksın elbette. Ama sinirinin gereğini yapmayacaksın. Böylece Müslüman olduğunu anlaşılacak. Sinirlenmekte sorun yok. Sinirlenmenin gereğini yapıp sürüklenmekte sorun var. Çünkü sinirlendiğinin gereğini yaptığın zaman şeytanın peşinden sürükleniyorsun. O zaman aklın ve dinin kilitleniyor, şeytan ne emrederse onu yapıyorsun. Halbuki sinirlerini zapt edecek olsan sen dininin ve dindarlığının gereğini yapacaktın. O da senin kazanacağın imtihandı. Tıpkı sabahın en derin saatinde namaza niye kalkıyorsun? Uyku seni yatağa doğru çektiği halde da yapıştırılmış gibi yatağa çivilenmiş gibi olduğun halde zıplayıp niye kalkıyorsun? Dininin gereğini yapıyorsun. Uykuyu eziyorsun orada. Gözleri hatta neredeyse penseyle açacak kadar açılmıyor gözlerin çok uygun var. Çare yok lavaboya gidiyorsun. Abdestini alıp namaza duruyorsun, camiye gidiyorsun. E dinim böyle emrediyor, uykuya esir olamam diyorsun. Aynı şeyi sinir sistemine de uyarlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin la teğdam Kızma dediği şey budur işte. Kızdığının gereğini yapma. Bunu biz hayata nasıl uyarlıyoruz? Hoca mısın? Öğretmen misin? Muallim misin? Sinirliyken yapma bu işi. Aç camı biraz hava al. Git iki üç şınav çek. Çay iç. Ne ile rahatlıyorsan. Her insanın sakız çiğne canım. Sakız çiğne rahatla. Yüksek sesle bir ilahi oku. Rahatla. Ondan sonra gel dersini yap. Çünkü sen sinirliyken o dersin müfredatını bitireceksin. Onda bir sıkıntı yok. Ama ağzından çıkan sözler Feyizli çıkmayacak. karşısındaki anlamayacak bunu. Bereketsiz şeyler öğretmiş olacaksın talebene. Sen baba mısın, anne misin? Sinirlerin başından duman çıkacak hale mi geldi? Çocukla ilgili bir karar verme o anda. Sinirliyken verdiğin karar, şu okula mı gitsin, bu okula mı gitsin, şu mu okusun, bunu mu okusun diye düşündüğün bir karar değildir. En ağır, en ona, disiplinli olacak kararı vereceksin. E bu da gerçekçi bir şey değil. Ve mesela hakimsin, kadısın, sinirliyken söz verme, konuşma, tavsiyede bulunma diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatta ve hatta sinirliyken, sinirliyken konuşma diyor. Sinirliyken konuşma çünkü dengeli konuşamayacaksın. Zaten çenen titriyor konuşurken. Güya nazik olmaya çalışıyorsun. Üçüncü cümlede boşalıyor frenin. Salıyorsun kendini. Günahlar, hakaretler, tazminat gerektirecek şeyler boşalıyorsun bu sefer. Oturup bir saat dinlensen adama telefon edecektin. Ee, şimdi seninle ilgili cevabı vermiyorum. Bir ay sonra görüşeceğiz diyecektin. O da kahkaya gülecekti. Unutulup gidecekti. Şeytan bunun malubu olacaktı. O zaman la tagdab buyurduysa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Ne demek bu? Sinirlenince elini tut, dilini tut, ayağını tut, kalemini tut demek. Hatta sinirliyken, bir hocayı da dinleme. Mesela filan hoca efendiyi, çok güzel, seviyorsun sen, notlar tutuyorsun, sinirliyken dinleme. İstifade oranın düşük olacak çünkü. O sana, cennetteki, Hurileri anlatacak mesela. Sen o arada Firavun cehennemde nasıl yanıyor? Onu düşündüğün için anlamayacaksın onu. Anlama kapasiteni düşüreceksin. Sinirlerimizin, öfkemizin, iç hareketliliğimizin yüzde yüz Müslümanlığımızla, imanımızla ilgili olduğunu söylüyoruz. Ahlakla ilgili olduğu zaten her yerde belli. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde gayet kolay bir şekilde anlamamız mümkündür. Üç ayet zikir edeceğiz. Bu üç ayette nasıl imanımızı sinirlendiğimiz zaman törpülüyoruz göreceğiz. Piknik yerlerine gidildiğinde, devletin ormanlarına filan gidildiğinde, koca ağaçlar görülür orada. Koca ağaçlar. Çınar ağacı. Böyle iki kişi birleşseler kucaklayamazlar o ağacı. Ağacın bir yerinde bakarsın çakıyla bir isim yazılmış. İşte filanca isim yazılmış. bir Futbol takımının ismi yazılmış. E bizden önce biri geldi bunu yazdı filan diyemiyorsun. Belki 30 sene önce yazılmış. Belki 50 sene önce yazılmış. Zavallı ağaç o yarayı kapatamamıştır. Çünkü o güzelim ağaca demirle müdahale edilmiş. Sinir sistemimizin imanımıza yaptığı müdahaleler tevbe ile hemen yamanmadığı zaman bu hale geliyor. Çünkü o ağaca da ormancı gelip ya da bekçisi gelip çamurla filan yama yaptığı zaman birkaç senede kapatıyor onu. Aşı yapar gibi oluyor orada. Tevbenin sinir sistemimizle bağlantısını konuşuyoruz. Çünkü sinir sistemimiz direkt imanla, direkt ahlakla, direkt sağlıkla, direkt insanlıkla ilgisi var. Bu kadar direkt bağlantının sonucu sevap veya günaha geliyor. Ali İmran suresinin 134. ayetinde Allahu Teala Cennete doğru yürüyen, koşuş koşuş cennete giden kullarından bahsederken, اَلَّذ۪ينَ Onlar ki diyor bu, اَلَّذ۪ينَ Onlar ki iki nokta anlamına geliyor Kur'an Arapçasında. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ Normal ve dar zamanlarında infak ederler Paraları çoksa da verirler Azsa da verirler Fabrikada işler iyi giderse Allah verdi diye verirler Fabrikada işleri iyi gitmezse Allah versin diye verirler bu sefer Hep verirler وَالْكَارِم۪ينَ الْغَيْزَةِ Ve öfkelerini içine yutarlar Kusmazlar Öfkelerini kusmazlar. Birincisi neydi? Darda ve bollukta infak. Ebu Bekirlik makamı. İkincisi neymiş? Sinirlerine hakim oluyor. Dışarı kusmuyorlar onları. İki. Ve insanları affederler. Üçüncüsü. Alâzîn, bûayetin başinda vesâriyû ilâ mawfîrîn min Rabbîkum, cennetin ârdı ve semaavat ve ardı, üddetîl muttakîl. Ey müminler, cennetlere koşun. Yerler, gökler arası kadar geniş olan cennetlere koşun. Allah muttakî kulları için hazırladığı cennetleri ellediine o muttaki kullar. İki nokta üstüste ünfukuna fis sarai ve'd darai ve'l kazibina'l gayra ve'l an bu üç şeyi yaparlar. O müttaki cennetlere hazırlanmış insanlar namaz kılarlar, cihad ederler demedi. Zaten gavurla, namaz kılmayanla ilgisi yok bu ha Kur'an'ın. Mümin ama namazın kalitesini cimrilikten dolayı kaybetmemiş. Kinini hep kustuğu için, zarar verdiği için kaybetmemiş. Hep düşman toplamış ve böylece mümin kardeşi olmadığı için hala kıvamında bir İslam yaşayamıyor. Kimselikten sıyrılmış olması lazım ki ve sari'u ilâ mağfiretin olsun. Rabbinin mağfiretine koşan, cennete koşan kullar olsun. Sonra bu ayet nasıl bitiyor? Ne sayıda ayet? Darda bollukta infak. Kinini kusma içine koy. Ve insanları affet. Ayet biterken Allah muhsin kullarını sever. Muhsin, iyi. iş yapan demek. İhsan sahibi demek. Demek ki ahlakta gelinecek ihsan seviyesinin üç ölçüsünü burada veriyor Allah. Allah'ın sevgisine götüren yollardan biri de neymiş? Kinini kusmamak. Zeynel Abidin, Hüseyin radıyallahu anh'ın la ilgili olduğunu zannediyorum. Hizmetçisiyle ilgili bir hatıra nakledilir tefsir kitaplarında çok hoş ve ibretlik. Bir peygamber torununun hatırası, hizmetçisi ibrikle eline su döküyor. İnsan değil mi? İbri üst düşürmüş. İbrik de kırılmış. Su da onun üstüne dökülmüş. Yani dayaklık mı dersin? Sobalık mı? Ne dersen de. Sonra bakmış ki hizmetçi bu pahalı. Yani o bir şey yapmasa bile yanındakiler bir şey yapacaklar. Sen peygamberin torununa karşı bu dikkatsizliği niye yaparsın diye. Hemen bu ayeti okumuş. Vel kâzı mînel demiş hizmetçi kinlerini içine gömerler onlar demiş tamam tamam kızmıyorum demiş vel aafine ani nâs ama demiş yani affedeceksin tamam affettik seni demiş wallahu yuhibbul muhsinin Allah iyilik yapanları sever ama demiş çıkarmış bir de üstüne vermiş ona bu sefer iman ettin ayetleri böyle anladın mı? Geleceğin nokta budur. Furkan, El Furkan suresinin 63. ayetinde dedik ki bu sinir sistemini kontrol etmek direkt imanla bağlantılı bir konu. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ Allah'ın, Rahman Allah'ın kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde dolaşırken وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahiller onlara bir hakaret yapacak olsa kalu selama selam selam deyip yollarına devam ederler. Vel kazımine seviyesiz birine takılmazlar. İmanla ilgili. Rahmanın kulu olmak için şart bu. Rahmanın kulu olmak için. Tabii sosyal medya buna dahil mi? Sosyal medyada bana tweet attı ben ne diyeyim? Ona cevap vermiyorum. Eşşura suresinin 37. Ayet-i Celilesi وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَالَّذ۪ينَ Kebair günahlardan kaçınanlar وَالْفَوَاحِشَ Çirkin pisliklerden, fuhuştan kaçınanlar وَاِذَا مَا غَضِبُوا Sinirlendiklerinde hum yafirun Bağışlayanlar, affedenler Bunlar da mümin kullarıymış Allah'ın. Bir şeye dikkat edeceğiz burada. Alim olmaya gerek yok. Allah kebair günah, faiz, kumar, rüşvet, kebair günah, fuhuş dedikten sonra o düzeyde yani onlardan arınmış o düzeyde kaliteli bir işleri de ne affediyorlar? Sinirlenmiyorlar. Kur'an asla böyle. Öyle de olsa böyle de olsa aynı manaya gelir şeyler zikretmez. Burada İbn Mace'nin 4189 numaralı hadisi şerifini örnek olarak alalım. Aslında Bukhari'de 6116 numaralı hadis var. Onu söyledik. La tağdab, kızma, kızma diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu zaten not almıştık. Hadis numarasını verelim. O hadis Bukhari'de 6116 16 numaralı hadis İbn Mace'nin hadisinde 4189 numaralı hadisten Allahu Teala yolunda ecir getiren en iyi yutkunma yutkunma nedir? Mesela insan tükürüğü ağzında birikiyor. Onu içeri yutkunuyorsun. Veyahut ağzına lokma alıyorsun, içeri atıyorsun onu dil kürek gibi içeri atıyor. Bir kulun Allah'ı razı edeceği en iyi yutkunma sinirlenip öfkelendiğinde öfkesini içine atmasıdır. Bunu adeta bir insanın ağzındaki lokmayı içeri atması gibi kabul ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ebu Davud 4777. hadis neyi gösteriyor bu hadisler? sinir sistemimizin iman sistemimizle nasıl iç içe olduğunu anlatıyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir şeyde sinirlenip, sinirinin gereğini istediği gibi yapacak güçte olduğu halde, vazgeçip Allah için onu yapmayana, kıyamet günü Allah, bütün mahlukatın önünde cennetteki hurilerini gösterip seç bunlardan al diyecek. Mesele burada huri meselesi değil. Ne buradaki mesele? Buradaki mesele insanın Allah'ın bu kadar sevceği noktaya gelmesi meselesidir. Bu da ne ile sağlanabiliyor? Öfkene, sinirine hakim olmakla sağlanıyor. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh Ebu Mesud el-Bedri Bedri ne demek? Bedirli demek. Bir hatıra naklediyor. Müslim'de 1659 numaralı hadisi şerif bu. Diyor ki sinirlenmiş ve hizmetçimi dövüyordum. Hizmetçisini dövüyormuş arkamdan bir ses duydum. İ'lem Eba Mes'ud Ebu Mes'ud, bu kişinin adı. Ebu Mes'ud, unutma, bil, diye bir ses duydum. Fe'lem efhemis sa'ute minel gadab. Çok sinirli olduğum için sesin sahibini tanıyamadım. O ses biraz daha yaklaştı. İ'lem, unutma Ebu Mes'ud dedi. Sesin sahibini tanıdım. Mer Resulullah'mış. Buyurdu ki bana, Ebu Mesut, bu çocuğa gücün yettiği için bunu dövüyorsun. Eğer bu iş güç yetenin zayıfı dövmesi ise, Allah'ın gücü sana daha fazla yeter, bunu unutma demiş. Diyor ki Ebu Mesut, o gün tövbe ettim bir daha bir insana el uzatmadım diyor iki nokta var bir sahabinin teslimiyeti o zaten onların klasiği ama bir şey daha var peygamberin sahabisisin bedirlisin bedirlisin yok 314 kişiden birisin bu kainatta peygamberler hariç dengin yok Sinirlenince peygamberin sesini de tanımıyorsun demek. Sinirlenince insana ayet hadis de okunmuyor zaten. Çok duymuşumdur. Hakemlik için bana geliyorlar. Ateş püskürüyor ikisi de. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diye başlayacaksın. Hoca efendi, onları karıştırma. Sen bir meselenizi çöz şimdi. Resulullah'ın sözüne aleyhissalatu vesselam karıştırma. Diyenin imanı mı kalır? Nauzu billahi teala. Teala Peki Ne yapalım Niye sinirleniyoruz Sorularına da cevap bulmamız lazım İnsanın temelde Sinirlenmesinin En temelinde Üç şey vardır En temelinde Bir Kendini beğenmişlik Ve ikincisi kibir ve üçüncüsü bu beğenmişlik ve kibire bağlı tartışmalar siyasette, ticarette, alışverişte, aile ilişkilerinde her yerde hastalık olan, beyindeki bir arızadan kaynaklanan, psikiyatre gidip belki de yatış tedavisi alması gerekecek hasta olan ayrı. Onu konuşmuyoruz. Ama kimi konuşuyoruz? Normal sağlıklı bir Müslümanın sinirlenmesinin temelinde kibir vardır. Ben hiç kimseye kibirlenmedim. ya. kibir derken getirin bana kölelerimi demen gerekmiyor. Kibir nedir? Onu basit kendini büyük görmendir. Baba niye sinirleniyor? Çünkü velet sen ona daha, daha yeni yeni donunu çıkardın kirli donunu. Adam oldun konuşuyorsun. Kibir bu işte. Halbuki Allah'ın önünde o da kul sen de kulsun. Sen de ölümlüsün o da ölümlü. Ama baba hiçbir zaman çocuğuna denk görmüyor kendisini. Onu da helak ediyor. Kendisini helak ediyor. Anne aynı şekilde. Kaynana niye sinirlenir? Kibrinden dolayı. Damat niye kaynanaya saygısızlık yapar? Küçüklüğünü kabul etmediği için bu da kibrin ters tarafıdır. Tersten kibirlenmedir. Ve beğenmişlik, ucup. Bu ucup ibadeti de bitiriyor, insanlığı da bitiriyor, ahlakı da bitiriyor. Bunlara paralel olarak da tartışmaya girdin mi, bitti şimdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur Haklı olduğu halde tartışmadan geri çekilen, haklı olduğu halde tartışmaya girmeyene cennet sözüm olsun, cennetin kenarlarında yerim sözüm olsun diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üç şeyi unutmuyoruz. Başka sebepler de var. Mesela aşırı mizah da sinir sistemi gereğidir. Çünkü aşırı mizah aşırı tansiyon düşüklüğü demektir. Tansiyon dengede değil aşağıya ne kadar düşerse o da zarar. Onu kaldırmak için bu sefer zorlama yapacaksın. Tuzlu ayran içeceksin sürekli. O da başka bir sorun üretecek. İnsan mizah yapar. Ama bu mizah dinle olmaz. E, dinin hükümleriyle olmaz, saygın insanlarla olmaz. E, denkler arasında espri olur, bir dakika olur, iki dakika olur. Saatlerce olmaz mesela. Aşırı olduğunda miza e, sinirlenmeye altyapı oluşturur. Ve dil düşüklüğü, seviye düşüklüğü hitap ederken, kendini anlatırken bir ee, sinirlenme sistemidir. Mesela e, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hastaya iyi misiniz? Gibi bir ifadeyle sorduğunuzu düşünün. Eee bugün ne var ne yok? Hala mı hastasın? Dediğini düşünün. Adam iyileştiyse de vazgeçer iyileşmekten herhalde. Şimdi bu soru çok kaba. Yani cihat meydanında düşmanla konuşur gibi evlatla konuşursan babayla konuşursan Kardeşle konuşursan, arkadaşla konuşursan karşındakinin tansiyonunu yükseltirsin. Sinir sistemini çürütürsün diye düşünüyoruz. Aynı şekilde yandan etki eden aşırı yorgunluk, gıda dengesizliği, çekilen acılar, bedensel acılar veya işte ölüm facia gibi haberler. Aynı şekilde mesela sıcak iklim, aşırı sıcaklık da çabuk gerilme ve sinirlenme nedenlerindendir. Bunun için Kuzey insanlarının sinir yapısıyla Or Orta Doğu ve Ekvator bölgesi insanlarının sinir sistemi aynı değil. Sıcak iklim, daha çabuk gerilme cinsellikte bile mesela daha fazla hareketli olma gibi sonuçlar beraberinde getirebiliyor. Çok sevdiklerini insanın kaybetmesi mesela çocuğunu kaybeden biri yıllarca Hele o çocuk put idiyse, mesela İsa Aleyhisselam gibi be bekleniyor bir çocuk, Mehdi idiyse o ailede, yani gitti o aile. Hiçbir çocuğu asla ve kat'a tek çocuk kainatta görmemek lazım. Kaybı çok pahalıya mal olur. İki türlü kaybı. Ölür çok fena olur. Seni döven bir çocuğa dönüşür, pişman olursun sonra. Seni bırakıp giden evlenen bir kız olur, çok pişman olursun. Hiçbir çocuğu da yani hiçbir çocuğu da sıradan bir canlı gibi görmemek lazım Allah'ın emaneti. Allah'ın emaneti. Verir, alır onun. Ama sahibi Allah oldukça da hizmetkarıyız biz o çocuğun. Böyle bir dengede bulunulması lazım. Bu dengenin kaybedildiği ortamlarda şüphesiz çocuk kaybı çok pahalı. Çok hem de. Çok pahalı. Ve kıskançlık da ciddi bir sinir nedenidir kıskançlık deyince kadın kocasını kıskanıyor diye anlıyoruz bu kadar anlayış çok cahilce bir anlayıştır kadın elbette kocasını kıskanacak koca da karısını kıskanacak kardeş kardeşi kıskanır mümin mümini kıskanır mümin dinini kıskanır ne demek dinini kıskanır bir yerde banka şubesi açılıyorsa bu dinime karşı vurulmuş bir darbedir faiz bir adım daha ileri gittiyse ben nasıl uyurum bu gece yani bu bir kıskançlıktır. Kıskançlığın tabi bireysel boyutu var, toplum boyutu var. Ülkesini kıskanmalı insan. Benim ülkem niye bu halde olsun? İnsan kabilesini kıskanmalı, ırkçı olmamalı. Ailesine bağlı olmalı, ailesini put yapmamalı. Yani bir denge üzerini söz konusu yapıyoruz. Denge aşağı veya yukarı doğru kaybedildiği zaman her ikisi de zarar insan için. Şimdi Son bir noktaya gelelim. Peki anlaşıldı. Allah'ın izniyle anladık neler yapılacağını. Nasıl e, bu sinir sistemimizi toparlayabiliriz? Dedik ki önce ikiye ayıralım. Bir hastalık söz konusu. Bunu doktor beye gideceğiz. Psikiyatra gideceğiz. Bize ilaç mı verir? Demir parmaklığının arkasına mı atar bizi? Onu yani tıbbı, tıbbın geldiği nokta neyse onu doktordan bekleyeceğiz. Yapılacak hiçbir şey yok. İkincisi kontrol edilebilirlik. Mesela e, doktora gidiyorsun. işte tansiyonun için diyor ki seni hastaneye yatırmamız lazım. Lütfen evde kendini kontrol edemesin. Bu birinci bahsettiğimiz düzey. Öbüründe diyor ki bak diyor. Şunu şunu yemeyeceksin, şunu şunu içmeyeceksin, şunu şunlara dikkat edeceksin. 6 ay sonra bana bir daha gel diyor. E doktor bey 6 aydan önce gelsem olmaz mı? E bunları yapmadıkça bir faydası yok ki sana. Bir daha gelsen bir daha sayacağım sana bunları demek istiyor doktor. bu sinir ve öfke sistemimiz de böyle. Yani bir var doktorun müdahale etmesi lazım. O onu yani doktora göndereceğiz. İnşallah imana zarar gelmediği için bir şey anlatmanın da faydası vardır. Bir de bir var ki imanı adamın sinir sistemi yüzünden gitmiştir. Eee bir faydası yok yani ondan sonra serbest sonra ne yaparsa yapsın denilmesi gerekiyor. Bunun ötesinde yani normal tedavi edilebilir 6 ay bu reçeteyi uygula ilaç da vermiyorum sana gıda üzerinden bir de günde 5 kilometre yürüyeceksin tamam mı? Tamam doktor bey 5 ay sonra bir daha doktora da gitmiyorsun toparlanınca toparlanamayınca bir daha gidiyorsun. Eee senin iyi kolesterolün çok fena ama sen çok fazla yürümüşün 8 kilometre yürümüşün. E, bu yaşta 8 kilometre zararlı onu azalt biraz diyor. Tekrar toparlıyorsun ayar yapıyor. Tıpkı bunun gibi. Tıpkı bunun gibi. E, şimdi biz <gülüyor> beş şey sayacağız. Beş şey insanın e, tıpkı Kur'an okumayı öğrenip Kur'an okuduğu gibi abdest almayı öğrenip namaz kıldığı gibi böylece ibadet yaptığı gibi, sahura kalkıp oruca hazırlandığı gibi bu beş şeyle beraber Allah'ın izniyle bir genç blue çağından itibaren hatta aklı başına erdiği 7-8 yaşından itibaren ta mezara gidinceye kadar şu beş temel şeye dikkat ederse sinir sistemi kontrol altında olur. Dolayısıyla çok sinirli olduğu için kolay kolay o mide kanaması geçirmez. Kalp spazmı geçirmez. Yani biiznillahü teâlâ hayatından huzur bulur. Çünkü ne dedik? Sinirimiz, öfkemiz, dinimizden önce sağlığımızda zarar ediyor. Evimizi huzursuz yapıyor. Yani üç kişiyiz evde. Karı koca ve küçük bir çocuk. 100 metrekare ve sığmıyoruz. 100 santim mezara sığacaksın be insan yahu. Niye sığmıyorsun? Çünkü volkan gibi ve patlayan deniz dalgaları gibi bir yürek var. E kontrol etmiyor onu istedikçe o da nazladıkça abartıyor. Nazladıkça abartıyor. Kendisini nazlıyor. İnsan sadece çocuğu nazlamaz. Kendisini de nazlar. Şımartırsın kendini. Mesela bu niye böyle yaptı ya? Kaçınca defa tembih ediyoruz derken e, kadın akşama kadar üstelik de hasta bugünlerde bu kadarını yaptığına bile şükür deme dersen nazlamamış olursun kendine. Ama şöyle dersen e, bu hiçbir şey yapmıyordu ki zaten. Bunu da doğal olarak yapmayacaktı. Çocuğu da aç bırakmış dersen kalk telefonu senin kızın şöyle yaptı dersen kendini nazlıyorsun. Dolayısıyla sen ben çok sinirleniyorum demene gerek yok ki siniri sen kaynatıyorsun. Ocağın üstüne koydun demliği fokur fokur kaynatıyorsun. Üstelik de öbür e, ocakları da açmışsın. Dört tane ocağın ortasına koymuşsun onu. Yani sanki bilimsel bir deney yapıyor gibi. E, bu kendini nazlarsan yani e, na, sinir sistemine Benzin dökersen daha fazla yansın diye sana tedavi olacak bir şey yok. Seni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuyup üflese sen iyileşmezsin. Çünkü sen iyi olmak istemiyorsun. E bu bu senin imanına mal olduğu gün naudzubillah. Seni büyük günahlardan birine düşürdüğü zaman naudzubillah bir insanın kanına bulaştıracak hale getirdiği zaman anlayacaksın ne yaptığını. Allah muhafaza buyursun. Birinci sığınacağımız şey hadisi şerifte diyordu ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben biliyorum bunları rahatlatacak şeyi. O da nedir? Allah'a sığınacağız. أعوذ بالله من الشيطان <gülüyor> Allah'a sığınma işaretidir. Çok sinirlendikçe لا حول ولا قووة إلا بلاه demek Allah'a sığınmaktır. İki cümle bu. Yani çocuk bunalttı, hanım bunalttı, koca bunalttı, komşular bunalttı. لا حول ولا قووة إلا بلاه لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ 20 defa, 30 defa tekrar ediyoruz. اَعْوذُ بِاللّٰهِ مَا الشَّيْطْوَانِ الرَّجِيمِ اَعْوذُ بِاللّٰهِ Tabi bunu denemek için yaparsak, bakalım tutuyor mu? Hiç kimse Allah'ı denemez. Bu deneme senin ölümün olabilir. Elektrik denemesi yoldan geçen şu kadar ağırlıkta bir elektrik yükündü kabloya bir deneyim beni çarpacak mı diye denemekten daha kötü olur bu neuzübillah. Allah denenmez. Peygamberi denenmez. İnsan insanı dener. İman meselesi bu. Kim vardır? racim derken soğuk suya girmiş gibi rahatlar. Kimi vardır? Daha fazla sinirlenir. Daha fazla sinirlenir. Burada bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bir silahtır. Silahı kullanabilene göre şüphesiz. Şifresini tutturamadın mı açamazsın ona. Bu şifre imandır. Bu o gün olmaz. Senin genel halinde olur. İkinci olarak ömür boyu uygulayacağımız teskin pozisyonu pozisyon değişikliğidir. Oturma odasında kavga çıktıysa yatak odasına geç. Evin her tarafı sinirden patlıyorsa aç kapıyı yavaşça kapat hakaret olmasın diye in sokakta yağmurda bir tur at gel. Baktın ki hala evde ışıklar sönmedi kimse uyumadı bir tur daha at. Pozisyon değiştir. Ayaktaydın otur. Oturuyordun yat. Çünkü şeytan insanı mesela ayaktayken mı ya da otururken mı seni öyle adeta tutkallıyor oraya. O pozisyonda sana sürekli sinyaller gönderiyor. Şuna bak, şuna bak. Şu utanmazın diline bak nasıl uzamış diyor. Sen o pozisyonu bozdun mu? Şeytanın ikinci bir hareketle, ikinci bir hamleyle sana şekil vermesi için bir zaman alıyor. O zaman dinlenme anıdır, sinirin bozulma zamanıdır. Çok önemli bu bu. Bu pozisyon değiştirmeye, evin bir odasından bir odaya geçmek, cami değiştirmek var. Bu camiye gittin mi, imamı gördüğün mü dinden çıkasın geliyor. E, o dinden çıkacak yerde camiden çık, öbür camiye git. Allah Allah. Hatta böyle bir durum varsa, cuma namazı hariç gitme camiye. Evde kıl madem cami yok başka oralarda. Üstüne üstüne gitme. Gerekiyorsa mahalle değiştir önce apartman değiştir olmadı mahalle değiştir olmadı şehir değiştir olmadı hicret et hayatından kıymetli bir bina yok ki dininden kıymetli bir varlığın yok ki senin çare arıyorsak pozisyon değiştireceğiz hoca değiştir okul değiştir arkadaş değiştir eş değiştirme ama o çünkü eşya değil Allah'ın adıyla nikahlanmış biriz, Eş değiştirme. Ona da allah Teala kapı açıyor erkek veya kadın. Baktın ki sonunda ahlakın sıfır olacak. Elin pisliğe bulaşacak, kana bulaşacak. Eş de değiştir. Boşan. Niye? Çünkü namusundan, haram bir işe düşmekten, hapse girmekten, hastaneye esir olmaktan daha iyi değil ki bu evlilik. Boşanma rahmettir o zaman. Boşanmayı yasaklayan hiçbir kanun insanlıkta bugüne kadar olmamıştır. Zorlak, zorlama vardır ama yasaklama yoktur. Kaldı ki hiçbir dinde boşamayı haram etmemiştir. Niye? E, hayattan kıymetli değil ki. İnsanı münafıklığa ve şizofrenik bir hayata sürükler öbür türlü. Ama çocukça verme bu kararı. Aile danışmanına git, psikoloğa git, aile büyüklerini topla, aile büyükleri Üç kişi, beş kişi, 70-80 yaşında insanlar bu bitmeli yavrum. Deyince bitir. Git avukata dilekçe ver. Evet. İkincisi de pozisyon değişikliği. Üç. Sus. Sus. Yani konuşma. Ne kadar susarsan o kadar yutkunma oranını artırırsın. İçine atarsın. Çünkü konuşmak adeta kapıyı kapattığın halde elbisenin dışarıda kalması gibidir yani kapıyı kapatıyorsun mesela e, ceketinin birazı dışarıda kalıyor kapıyı bir daha açmadan sen içeri de giremiyorsun ceketi de dışarı atamıyorsun konuştukça bu gerçekleşiyor barışma oranı uzaklaşıyor mesela eşleri örnek verelim veya baba evladı örnek verelim bir konu oldu bu konuda tartıştılar. Biri dedi ki Allah'tan bulasın. Öbürü dedi ki amin amin. Keşke o amin demeseydi. Hem dua tutmayacaktı belki. Duanın tutması için üstüne çekişle vurdu. iyice yapışsın diye. Hem de şuna bak lan şuna bak lan bir de cevap veriyor dedi. O bir cevap verdi. E ee, cevap vermeyecek miydik? Sen beddua ediyorsun. E ne edeyim? E güzel söz söyle. Sen bana akıl mı veriyorsun? Tartışma dediğimiz budur işte. Halbuki ilk susan bir, kavganın büyümeme şerefine sahip olacaktı. Evlat olsun baba olsun her neyse. İki, i̇ki, böylece kendisinin de aleyhine olan bir işte kara geçtiği gibi ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem haklı da olsa tartışmaktan vazgeçene cennet sözüm olsun. Bu sözü alacaktı. Yazık etti. Susmak yegane çare. Adam bana sosyal medyada cevap verdi. Bir de fotoğrafımı koymuş. E sosyal medyada sus. Allah Allah sosyal medyada sus. Susan kazanır. Çünkü susan kapalı kutudur. Ne diyeceği hep meraktır. Konuştukça kendini deşifre ediyorsun. Elindeki gücü hep belli etmiş oluyorsun. Bitiyor iş. Kırarım, keserim, şöyle ederim dedikçe sen yapamayacağın ortaya çıkıyor. Yapacak olsan böyle konuşmazdın çünkü. Üçüncüsü de susmak. Dördüncüsü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasihatlerinden anlaşılan abdest alın buyuruyor. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır buyuruyor. Onun müdahale ettiği her işte Ateşli ortam vardır. Ateşi de su söndürür buyuruyor. Hem burada mecazi olarak, yani abdest manevi bir söndürücüdür manası var. Hem gerçekten, mesela kaza geçirene falan niye su döküyorlar hemen üstüne? Adam yanıyor çünkü. Hemen sinirlenene bir bardak su niye veriyorlar? Çünkü hararetleniyor, hararetini söndürüyor. Şeytanın müdahale ettiği her yerde hararet vardır. Hararet de su ile söndürülür. Hatta zannediyorum bizim gibi dijital dünyanın insanları gusletmesi lazım. Yani sünnete uygun bir gusül abdesti anca bizi söndürür herhalde. Abdest, bunu gelenek haline getirmemiz lazım. Yani mesela toplantı çok kötü geçti. Vakıf yönetimi, fabrika yönetimi, işte ailede bir toplantı. Yarım saat abdest molası verdirelim. Herkes abdese gitsin ikinci seansı toplantının abdestle başlayacak diyelim bunu böyle bir tamül haline getirelim 5 her olayın bir maddi boyutu var bir manevi boyutu var Mad mesela babamla kavganın maddi boyutu var manevi boyutu var manevi boyutu belli cehennem bitti zaten Maddi boyutu da var. Adam bana iki daire bırakacaktı. Babama kötü cevap verdiğim için gitti adam sattı onları. Parayı da harcadı. Ya bire bile daire kaybettin zaten. Dolayısıyla iki gözle bakan olayları daha derin ve daha ufku açık gördüğü gibi. Bütün olaylara maddi ve manevi boyutuyla bakan bir mantık sahibi olmak lazım. Yani sadece günah kardeşim demek yetmiyor. Çünkü bir anda günahsa günah ne yapalım? Biz de enayi değiliz. Dedirtiyor şeytan. Ona çok az bir katkısı olacak olsa bile bir de maddi boyutuyla da düşünmek lazım. Eee babanla kavga ettiğinde ne olacak? Eşinle kavga ettiğinde ne olacak? Yani ne kazanacaksın? O anda bir oh be deyip bir limonata içmiş gibi olacaksın. Sonra, sonra, öldükten sonra bu ufuk önemli. Demek ki beş şey tavsiye ettik özet olarak. Bir Allahu Teala'ya sığınmak. İki pozisyon değişikliği. Üç dile hakimiyet susmak. E zor oluyor. E kolay bir şey yok ki bu dünyada. Cehennemden de zor değil ya. Dört abdest. Bu niyetle alınan bir abdest. Abdestin varsa da ama bir abdest. İlla insan abdestsiz olduğu için kavga etmez. Abdestin varsa da bu pozisyon ve olaylara çift boyutlu bakış, maddi manevi bakış değerlendirirken. Burada küçük bir not daha var. Umumiyetle hiçbir kavga tek başına büyümez. Bir ev tek başına büyümez kavgası. Şöyle bir örnek vereceğim. İnşallah maddi bir hata yapmıyorumdur örneğimde. Anlamadığım bir şey çünkü. Bir Odada, evde yangın çıktığında, Allah muhafaza buyursun, büyük bir bela tabii. Mesela 100 metrekarelik bir evde halı tutuştu. İlk ne yapmak lazım? Odanın kapısını kapatıp, tutuşan şeyin üstüne orada halı, öbür halıyı alıp atmak lazım. Bunu ben itfaiyeci mantığıyla söylemiyorum. Yani şuradan buradan duyduklarımla söylüyorum. Çünkü ateş çevreden aldığı oksijenle yanıyor. Onun oksijenini kestin mi biraz yanıp sönmek zorunda. Tıpkı sobanın her taraftan kabağını kapattığını sönüyor soba. Çünkü dışarıdan oksijeni almıyor. Çok yanınca soba, Evde niye böyle insan bunalıyor? Kapıyı açmak ihtiyacı hissediyorsun. Yaka yaka oksijenini bitiriyor. Odadaki oksijeni bitiriyor soba çünkü. Emiyor oksijeni. İnsanlar ne yapıyorlar? Aaa oda tutuştu diyor. Duman da çıktı. Camı aç, camı aç, camı Duman dışarı çıksın diyor. Camı açınca ne oluyor? İçeride 10 oksijen varsa 1000 oksijen giriyor. Ve... Bir itfaiye gelene kadar o oda hiç yanmayacaktı belki yarısı yanacaktı itfaya gelecekti itfaiye gelene kadar apartman kül oluyor hava alalım boğulmayalım burada diye camı açınca sen ateşi körüklüyorsun fark etmeden yani bu bilgiyi resmi bir bilgi olarak dinlememek lazım. belki yanlış anlatmışımdır ama genel özeti böyle lisede okuttukları ateş nasıl yanıyor fen bilgisinden bu çıkıyor bir evde, karı koca arasında, çocuklar arasında bir huzursuzluk olduğunda sinir sistemi diyelim ki 50 hararettedir. Çocuk gidip bunu arkadaşlarına anlatıp yapma ya, baban öyle mi yaptı sana? dediğinde 10 puan yukarı çıkar. Karı koca arasındaki bir sorun, kadının annesine babasına ziyarete gittiğinde Nasılsınız yavrum? sorusuna karşı aa demek böyle yaptı sana deyince kadının ateşi 20 puan yukarı çıkar. Dış müdahaleler tıpkı camın açılıp ateşin daha fazla körüklenmesi gibidir. İnsanlar kendi hallerine bırakılsa bu kavgalar bu kadar olmaz. Bu sinir sistemi bu kadar olmaz. Zıttıma zıttıma konuşuyor diyor. Yahu seni niye başkası e, zıttına zıttına konuşuyor olsun ki e ben ona dedim şöyle dedi iyi ismi ateşi körüklemeyecek şeyler yapmak lazım buna dikkat etmek lazım ve Müslüman dikkat edip bir Müslümanın sinir sistemine öfkesine benzin mi döküyor konuşmalarıyla buna dikkat etmek lazım pek çok ailenin bu kışkırtmalar Bazen de nasihat kılıklı kışkırtmalar yüzünden dağıldığına şahidim. Pek çok çocuk anasına babasına rahmet okumuyordur bu kışkırtmalar yüzünden veya tersten bakıldığında ana baba evlatlıktan reddetmiştir. Bu kışkırtmalar. Kışkırtmalar her zaman casusların yaptığı pozisyonu bazen bilmeyerek anlamayarak yapılıyor. Dolayısıyla sakinleşmeyi huzurlu olmayı öfkelenmemeyi salıveren bir mantığa sahip olmak lazım. Anlamadığı işe yön vermemesi lazım kimsenin. Bu böyle düzelir derken kim bilir yanlış iş yapıyorsun. Mesela öyle pozisyonlar var ki o pozisyonda ailenin ayrılması lazım. Çünkü bir ay sonrası hapishane veya hastane veya mezarlık veya da çocuklardan birinin böyle bir evde yaşamaktansa deyip intihar etmesi o ailede ayrılmak rahmettir bunu uzmanına, aile, resmi aile danışmanına bırakmak lazım. Psikoloğa bırakmak lazım, çocuğu pedagoğa bırakmak lazım, alime bırakmak lazım. Böyle herkesin tamirci olduğu, herkesin doktor olduğu yerde arıza çok olur. Evet, sinir sistemimizin kulluğumuzu nasıl etkilediğini, imanımızla ne kadar oranda bağlantılı olduğunu gördük. Dolayısıyla bu günahlardan, Sıyrılıp Allah'a gidebilmek için de tövbe etmek lazım. E, tövbenin ciddi olması için de düzgün bir sinir sistemimiz, öfkeyi kontrol eden bir mekanizmamız olması lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem ala, Muhammed, ala ahli ve